Ah ah bana bir arkadaş olsa, tatlı dilli, güler yüzlü, sohbeti hoş, neşesi bol. Yahu Hacı Cavcav yavaş ol. Kara Karagözüm sen orada mısın? Pencereden bakma, aşağı gel aşağı. Tamam Hacı ha, geliyorum yahu. İşte geldim, söyle bakalım. Dün akşam size uğradım Karagözüm ama evde yoktun. Ee, bizim kızın evine gittik Hacı Cavcam, bir torunum dünyaya geldi, oh, ben oh. dede oldum dede. Oh oh oh, oh oh, oh. maşallah dedelik sana pek yakışmış. Hacı Cavcam elbise diktirmedim, dede oldum diyorum. İyi canım işte öyle derler, kız mı oğlan mı? Bilmiyorum Hacıvat, hiç sormadım yahu. Yahu insan sormaz mı? Sende hiç merak yok mu be birader? Nasıl sorayım Hacı Cavcam? Dünyaya geldiğinden beri ağlıyor yahu... Allah Allah yahu çocuğa değil... ...anasına soracaksın... ...anasına... Doğru yahu... ...hiç aklıma gelmedi... ...yarın gider sorarım... Dedilik öyle kolay değil... ...torununu yetiştireceksin... Allah Allah... deriye yetiştireceğim hacı hocam... ...geç mi kaldı yahu... Öyle değil canım kara gözüm... ...yani iyi yetiştireceksin... ...vatana millete hayırlı bir evlat olarak büyüteceksin... Yahu anası var babası var bana ne be? Olur mu Karagözüm senin akşama kadar ne işin var ha? Elbet ki onun terbiyesi senin ellerinde. Ben sünürlüyüm Hacı Cavcav Cav. çocuk bozuk bakamam yahu. Bakarsın Karagözüm bir güzel de bakarsın. Çocuğa yakınlık göstereceksin. Doğru olanı yap yanlış olanı yapma diyeceksin. Eee yahu şimdiki zamane çocukları laf dinler mi be? Dinler Karagözüm dinler. Sen nasıl öğretirsen öyle öğrenir. Ben torunumu nasıl öğrettim? Kat dersem kalkar, yat dersem yatar. Pü, o kadar şeyi çingereler ayılara da öğretiyor ya. <gülüyor> Onları sevmesini, saymasını öğreteceksin. Hah, onu yaparım işte. 50'ye kadar saymasını öğretirim. Öyle değil canım kara gözüm. Nezaket öğreteceksin, incelik öğreteceksin. Onu da yaparım. Bir hafta aç kaldı bu ...incecik olur namussuzum. Öyle değil Karagöz'üm. Ona dost doğru bir insan olmasını öğreteceksin. Onu da yaparım canım efendim. Bir baston yuttururum olur biter ha. Olmaz. Baston yutturmakla doğruluk olmaz. E o zaman bir kazığa mı yahu? Alay etme Karagöz'üm. Çocuk yetiştirmek ciddi bir iştir. Kızma Hacı Cavcav. Senin dediklerini yaparım yahu. Yani kalk derim kalkar. 50'ye kadar saymasını öğrenir. Biraz az yer incelir... ...küreğe bağlarım dost torunu bir insan olur namusludum. Aferin Karagöz'üm, aferin. Senin gibi akıllı bir dedenin... ...ancak baston yutmuş bir torunu olabilir. Ee, başka bir DJ yoksa ben gidip arasına toruyu bakayım. Kız mı olmuş oğlan mı? <gülüyor> Aa, o da kim yahu? Kara göz amca, kapıyı açar mısın? Allah Allah, bu kadın da kim acaba? Kara göz amca, sen beni tanımazsın ama ben seni tanıyorum. Biz karşınızdaki eve yeni taşındık. Bu da benim oğlum. Oo, o, o, maşallah, maşallah. Adını da senin bakayım oğlum. Söylemem. on para verirsen söylerim. Yapma yahu, iki ekmek parası bu. Kara göz amca, bu çocuğun babası bizi terk etti gitti. Bu çocuktan korkmuştur namusum. Baksana gözleri itfaiye sileri gibi dönüyor be. Kara göz amca. Şimdi ben üsküdar'a gideceğim. Gelene kadar bu çocuğa bakar mısın? Ama hanım kızım benim hanım evde yok yahu. Bu bana bakamaz. İhtiyaat bu ihtiyar. Vay kereta vay. ...bakarım hanım kızım, bakarım rahatsızım. Çok terbiyeli ve uslu bir çocuktur. Ee, belli oluyor. Çok akıllıdır. Bilgisayar gibi aklı vardır. Doğru. Baksana çanak gibi kafası var keratanın. Ben gidiyorum Karagöz amca. Oğlum sana emanet. Sen merak etme hanım kızım. Sen gelene kadar bak buna evladım gibi bakarım yahu. Akşam olmadan dönerim. Hiç kalırsam oğlan akşam yemeğini yedi mi arkasından bir tabak tatlı ister. Ala ala tatlı mı ister? Yahu ben geçen Ramazan'dan beri tatlı yemedim be. Daha geç kalırsam yatmadan önce bir tabak süt içer. Tabakla mı içiyor sütü kedi mi oğlan bu? <gülüyor> Maşallah kahvaltıda ne yersen onu da söyle bari. Pişmiş yumurta verirsin. Hayır ben aspişmiş yumurta yemem. İtiraz istemem yiyeceksin. Ene, hayır yemem. Sen merak etme yavrum ben de sana yedirmem zıkkımı pekini yeme. Hanım kızım sen akşam saatinden evvel gelmeye bak. Geç kalırsan sokaklarda koca koca köpekler var. Ha. Olur Karagöz amca erken gelmeye gayret ederim. Neden o yana bu yana bakılıyorsun yahu? Bu evi beğenmedim. Allah Allah verirse alma de. Benim karnım acıktı. Bir parça ekmek vereyim de ye. Ekmek yemem yemek isterim Evladım misafir umduğunu değil bulduğunu yer Bana ne ben misafir değilim Ev sahibi olsaydın haydarallardı zaten Ben yemek isterim Evladım evde yemek memek yok yahu Bu ne biçim ev Allah Allah bu çocuk eve taktı kafayı be Hanım evde yok evladım Yemek yapmamış Senin hanım hayırsız mı Yahu sonra benim hanımdan eve gelince yapacak Senin hanım gelmez Ne biliyorsun yahu benim babam benden kaçtı. Senin hanım da senden kaçmıştır. Hmm, emanet olmasa şimdi dayağı yerdin ya. Ben eşeğe bineceğim. Hoppala. Bu da nereden çıktı yahu? Bana ne ben eşeğe bineceğim. Evladım bizim eşeğimiz yok. Var. Yok yahu. Var işte. Hadi beni sırtına bindir. <gülüyor> şimdi senin pataklarıma. <gülüyor> beni değdin anneme söyleyeceğim. Dur yahu dur dur. Tamam tamam. Ağlama ağlama ağlama. <gülüyor> hadi, hadi hadi gel gel sırtıma bin bakalım eşekler dört bacaklı olur. "Ya ben iki bacaklıyım. Bileceksen binme." "Olur. İki bacaklı eşeğe hiç binmemiştim." Üf, semeri çok sertmiş. Allah'ım sen bana sabır ver yahu. Düzgün gitsene. Neden topallıyorsun?" Sağ ayağımda romatizma var da ondan. Hayır romatizma yok. Var evladım. Hayır yok. Yahu sen benden iyi bileceksin? 40 yıldan beri sağ ayağımda romatizma var benim yahu. Hayır yok. Peki yok da diye toparlıyorum öyleyse? Senin nalın düşmüş. Vay keratama şimdi sana temiz bir topu ee, atarım. Ee, pekala pekala ee, pekala. Ağlama ee. ağlama nalım düşmüş. Bugüne kadar böyle nalsız idare ettik biraz daha ederiz. <gülüyor> Olmaz tırnakların aşınır. Allah Allah. Nereden bulduk biz bu çocuğu? Acısı yahu eline şeyden sarale. Olmaz. nal çaktıracağız? <gülüyor> Biz daha eşek olduk galiba. Hadi bakalım. Bir al çaktırıp gelelim. Hem biraz hava almış oluruz. Hadi in de gidelim. Ba ne ne benimmem. Yahu görmüyor musun? Dalım düşmüş benim. Ba ne düşürmeseydin. Ah ah emalet olmasaydı ben sana gösterirdim ya. Neyse sıkı tutun bakalım. Nalı çaktırmaya gidiyoruz? Oy oy oy güneş çalmasunsa güneş çalmasunsa Oy kara göz baba arkanda bu uşakla ne yapaysun Çocuk kaldırıyorum tömel kapta görmüyor musun yahu Bu uşak senin midir? Hayır benim değil komşu kadın bıraktı Oy caminin kapısına niye bırakmadın Ya bu senin bildiğin gibi değil ibadet bu ibadet Kara göz baba sen emanetsin sen ne karışıyorsun Uy, bunun dili de var. Tabi var ya ne zannettin? Aferin akıllı uşağa benzeysin. Adın nedir? Söylemem. On para verirsen söylerim. Uy, sen bana beş para ver. Ben sana sülalemin ismini söyleyeyim. Bana ne sülalenden? Aman temel kaptan buna fazla sataşma. Sonra bir laf söyler yahu. Ama bu uşak terbiyeli birine benzi. Hayır ben terbiyeli olmak istemiyorum. Herkes terbiyeli olmak ister daha. Ben herkes gibi olmak istemiyorum ama. Sen ayrı cins misin? Sen ne iş yapıyorsun? Ben evvelce kaptan ama şimdi fırıncı oldum. Senin geminde mi vardı? Vardı ama Karadeniz'de fırtına yedi de battı. Sen nasıl kurtuldun peki? Beni dalgalar kıyıya attı. Peki gemiden başka kurtulan olmadı mı? Olmadı. Kaç kişi boğuldu? Kimse boğulmadı. Gemide de idim. Bütün varlığım suya gömüldü. Kaldım bir don bir gömlek. Başladım çalışma. Evvela deniz kıyısında kum taşıdım. Kendime bir pantolon aldım. Sonra amele oldum. Kalaycılık yaptım, bakırcılık yaptım, pazarcılık yaptım. Mezarcılık yaptım, marangoz oldum, banka soydum, adam vurdum. Vurduğum adam da adam olsa. Duştum Avrupa'nın peşine girdim ihracat işine. Müteahhit oldum bina kurdum. İçine çimento koymayı unuttum. Çöktü milletin başına. Başladım kaçakçılık işine. Yakalandık girdik hapse beş yıl sonra çıktık neyse. Başladım ufaktan çalışmaya milletin işine karışmaya. Partici oldum politikaya girdim. Yalan yanlış bağırdım durdum. Oy almak için milletin peşine koştum. Seçilemedim muhalefete düştüm. Sonra dedi bana bir arkadaşım. Ula Temel sen de hiç akıl var mı? İnsan bilmediği işi yapar mı? Gel beraber bir fırın açalım. Açtık fırını serdik unu döktük deniz suyunu. Biz hamura bakarız hamur bize bakmaz. Hamura kabar deruk kabarmaz. Ben arkadaşıma sorayım o da Bağat Soray. Meğer biz unutmuşuk mayayı. Mayali mayasız millet ekmeği yedi. Ekmeği bulduğuna şükretti. Unu elemedik ki, zayiat vermedik. Müşteri şikayet etti dinlemedik. Para kazanmaya başladık sermayemiz gabardı. Bir gün geldik baktık ki fırınımız yandı. Haram idi kazandıklarımız tövbekar oldum. Ortağımdan ayrılıp bir fırın kurdum. Üf çok şey yapmışsın. <gülüyor> Yağur ne kadar çok iş yapmışsın Temel Kaptan. Bunları daha evvel bize hiç anlatmadın. Sırası geldi de bu uşağı anlattım. Biraz akıl alıp da bu duruma düşmesin diye. Şimdi bu ana başlıklardan sonra şimdi gelalım birer birer bunları nasıl yaptığımıza. Ama Temel Kaptan gerisini sonra anlatırsın. <gülüyor> İyi. Sonra anlatırım. Başka soracağınız bir şey var mı? Var. Senin burnu neden bu kadar uzun Uy uşağım sen de bu kadar işe burnunu soksan seninki de uzun olur e, Ben bu kadar işe burnumu sokmam Hadi yürü gidelim Oho, e, Siz nereye gidiyorsunuz Nal çaktırmaya gidiyoruz eşeğimin nalı düşmüş Uy eşeğim nerededir Görmüyor musun üstünde duruyorum. Kara göz baba bu uşak di? Ee, sen ona bakma temel kaptan ahlakı bozulur Büyüyünce seni geçecek galiba yahu Aman öyleyse ben yoluma gideyim Betarım betarı var Evladım, biraz terbiyeli ol yahu. Büyüklerin yanında öyle olur olmaz şeyler konuşma. Ben konuşurum. Ama o zaman seni azarlayıp döverler yahu. Ben de onları döverim. Ee, sen daha küçüksün, onları nasıl döversin bakayım? Büyünce döverim. <gülüyor> sen büyüyünceye kadar onlar öteki dünyaya giderler yahu. <gülüyor> o zaman ben de öteki dünyada döverim. Ee, kafasına koymuş ille de dövecek yahu. <gülüyor> Eyvah! Aman evladım sakın sesini çıkarayım deme. Karşıdan gelen tuzsuz deli bekirdir. Gelirse gelsin. Ben sesimi Eyvah! Yapma evladım sus yahu yandık. Anamı kesen ben. Babamın ciğerini alandan. Allah. Dayımın babraklarını kesen ben. Ay adam adam değil sakatatçı yahu. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam evladım. Bu sırtımdaki velet kim? Aa, bu ve şey bu komşunun çocuğu yahu. Nereye götürüyorsunuz? bu çocuğu? Gezdiriyorum evladım. Sen dadı mısın? Baba çocuk gezdiriyorsun. İndir onu sırtından. Hayır, bu benim eşeğim. Ay, terbiyesiz velet. Koca adama ışktenir mi? Süper. <gülüyor> Sen ne? Sen ne karışıyorsun? Evladım. Bakım, ben de küçükken senin gibi terbiyesizdim ama sonunda serseri oldum. Neden serseri oldun? Anamı babamı dinlemedim. Sokak sokak gezdim, durdum. Bak, sonunda serseri oldum. Serseri olmak kötü mü? Elbette kötü. Hadi şimdi in o eşekten aşağı bakayım. İnerim ama nallandıktan sonra yine binerim e, oh, Bu eşeklikten kurtulamadık gitti yavrum Şımarık büyütülmüş baba Sende fazla yüz verme e, Ne yapayım yahu Adresi burada değil ağlamasın diyorum yani Aldırma ağlarsa ağlasın fazla şımarmasın Senin adın ne bakayım ufaklık Söylemem on para verirsen söylerim e, Neden bu mal mı satıyorsun On para değil on sopa yersen söylersin Ama canın isterse söyle Çok maramlı yani Hadi baba Allah kolaylık versin. Seni fazla üstün mü gönder bana ben ona adam ederim. Tabii evladım gönderim. Eeeit be. Eeeit ama bağırdı yahu. Şişt, bak gördün mü evladım az daha dayak yiyecektin. Buna tuzsuz deli vekir derler. Bütün mahalleli bundan korkar yahu. Ben de büyüyünce serser olacağım. Ama evladım öyle söyleme. Olacağım işte bütün mahalleli benden korksun. Allah Allah bu çocuk her şeyi tersinden görüyor yahu. Ben anne ben serseri olacağım. Bak evladım bu Deli Bekir'den herkes korkar ama kimse onu sevmez. Halbuki benden kimse korkmaz ama herkes beni sever. Şimdi söyle bakayım sen kimi gibi olmak istersen? Bana ne ben eşek olmak istemem Serseri olacağım Seni gidip kerata seni Al bakayım kıçına bir ses be Bir tane daha al sana bakayım Bir tane daha zırlama sır, sır, sır. Kes sesini bakayım Kes sesini diyorum yahu Rus ile bir uslanmayana boy, boy etmeli tektir Tektir Tektirden anlamayanın hakkı kötektir Kes sesini bakayım gözüküyor Doğru be adam ne vurursun <gülüyor> çocuğa Yakışır mı hiç duvarızın bacak kadar çocuğu Ne yapmıştır sana bu yavrucuğum O yavriye sor ne yaptığını bakalım yahu Ne yapmışsın be yavrucuğum bana çifte attı. E neden çifte atarsın sen bu yavrucağıza? Bir tarafı kırılır Allah göstermesin ölür sonra. Eee bir şey olmaz o yavruciga. Yumuşak vurduk yahu. Zaten nalım da düşmüş. Bak bir de nal takınırsın demek. E bakayım sen eşek misin yoksa? Hah, nihayet anladın. Her ne kadar nalımın biri düşmüş de ben eşeğim. Ben de temedim be. Allah Allah eşekler ne kadar değişmiştir. Sen kimin eşekisin? Benim eşeğim. E sen de eşekin arkasında dolaşma be ya... Eşekin ne kabahati vardır... ...senin ismin nedir? Söylemem... ...on para verirsen söylerim... Teh be ya... ...parayla isim sürenir mi hiç? Kim verir senin ismine para? Ben sana söyleyeyim ...benim ismimi bedava... ...benim ismim... ...Baryam... Ba ne senin isminde? ...modası geçmiş bir isim işte... Hiç geçer mi modası be... Her yıl kaç tane Baryam gelir? Tamam tamam... ...hadi sen işine git... Te bu eşeğin seni teptiği kadar varmış... Büyüklerle nasıl konuşulur bilmezsin. Zavallı eşek. Sahibinden ne kadar çekersin kim bulur? <gülüyor> Nihayet bana acıyan biri çıktı ya. Ya <gülüyor> hadi bana Allah'a ısmarladık. Güle güle güle güle. Ben sana söylememişim be eşeke söylemişim Allah'a ısmarladık. <gülüyor> <gülüyor> Epey dolaştık yahu Ayakkabılarımıza iki demir çaktırdık Herhalde başka bir isteği yoktur artık Bak şekerci geliyor ben şeker istiyorum Ne şekeri yahu Sana şeker alacak para yok bende Vardır cebine bak ee, Şeker yersen dişlerin çürür evladım Çürümez Şeker yedikten sonra dişlerimi yıkarım Allah Allah bu çocuk işine gelen şeyleri biliyor yahu Şekeri de başka zaman alırım oğlum Şimdi eve gidelim Banane ben eve gitmem Öyleyse ben gidiyorum sen burada kal da köpekler yesin seni be <gülüyor> Köpekler beni yiyemez ben köpekleri yerim Köpekleri yedikten sonra düşlerini fırçalar mısın? Bana ne? ben şeker isterim Tamam tamam bari sana bir şeker alayım da zavallı köpekleri yemekten kurtarayım Al bakalım şekerin birini Banane ben yeşil şeker isterim. Hoppala bir de renk beğendireceğiz çocuğa yahu. <gülüyor> Evladım bak burada yeşil şeker yok. Banane ben yeşil renkli şeker istiyorum. Yahu yeşil şeker yok dedik mi? Var. Bu çocuk adamı deli eder yahu. Göster bakalım nerede yeşil şeker? Bir tane mavi bir tane sarı şeker alırsa ikisini karıştırınca yeşil olur. Allah Allah. Çocukları da akla bak yahu. Bir derken iki şeker sahibi olacak. <gülüyor> Hadi al bakalım şekerlerini. Ama sonra eve gideceğiz ha ona göre. Tamam. Vakit epey ilerledi. Neredeyse akşam olacak. Annen erken gelse bari. Annem gelmezse ben ne yatır? Yok olmaz. Ben ahurda yatacağım. Ba nene, ben de ağırda yatarım. <gülüyor> Yahu senden kurtuluş yok mu be? Ahırda adamı rahat bırakmıyorsun be. Şu annen hemen gelse bari. Oo, kapı vuruluyor. İnşallah annedir. Hah. <gülüyor> annen geldi. Buyur hanım kızım hoş geldin. Ah göz amca teşekkür ederim. İnşallah çocuk seni üzmedi. <gülüyor> yok canım. <gülüyor> üzmedi. Eşe bindirip gezdirdim. Aaa ne iyi. Bir gün beni de eşeğe bindir. Ne Allah'ım bunlar ailece eşek meraklısı yahu. <gülüyor> e olur hanım kızım olur. Bizden eksiktir. Babası da gelsin ikinizi birden bindireyim ha. <gülüyor> Sağ ol Karagöz amca. Geçen gün canım eşeğe binmek istemişti de bir eşek bulamamıştım. Ah kızım ah. Arasar <gülüyor> ne eşekler bulunur yahu. <gülüyor> Eskiden bizim de eşeğimiz vardı. Sonra evi yaptırınca ahırı bozduk. Sizin ahır nerede? Aman hanım kızım şimdiki eşekler ahırda yatar mı? Bizim eşek benim yatağımda yatıyor yahu. <gülüyor> Aman göz amca ne kadar şakacısın. <gülüyor> İyi ki oğlanı sana bıraktım. Kim bilir seni ne kadar çok sevmiştir. Hmm, sevdi sevdi. <gülüyor> Hele eşeği daha çok sevdi. Ama diyeyim hanım kızım oğlanı hemen al götür. Yoksa eşekle beraber ahırda yatacak o. Kara göz amca gel bakayım yavrum. Hadi gidelim. Hadi uğurlar ola, uğurlar ola. Oh be. Aman aman bana bir arkadaş olsa medet. O söylese ben gülsem, ben söylesem o gülse. Hacıvatan benden bir güzel de yok kötü. O kara gözüm buradaymış. Seni gökte ararken yerde buldum. Nerelerdesin sen kara kara karagözüm? Yahu arayıp sorduğum bu var Hacivat Kerem'i oh, oh, başıma geleli sorma. Hayır ola karagözüm hasta falan mı oldun yoksa? Oh, oh, oh, hadi can can benim ki o da bin beter yahu dadılık yaptım dadılık çocuk baktım. Oh oh oh oh iyi yapmışsındır mutlaka ne güzel ne güzel. Çok güzel şeydir çocuk bakmak karagözüm onlarla oynamak şakalaşmak. Oh, oh ne güzeldir ne güzel Yahu Hacı Cavcav ben de çocuk büyüttüm ama bu senin bildiğin çocuklardan değil yahu çok yaramaz bir şey. ya, demek el avuca sığmaz cinsten bir çocuk öyle mi Karagözüm? Aman Hacı Cavcav ne eli ne avucu efendim evin içine sığmıyor velet yahu Peki Karagözüm sen bu çocuğa tatlı dili göstermedin mi? Ee, tatlı dil göstermedim Hacı canım acı dil gösterdim diline biber sürdüm <gülüyor> eyvah kara gözüm çocuk yandı ee, yandı yandı baktım evi de yakacak bir kova su döktüm <gülüyor> aman kara gözüm çocuk mu oldu ne olacak ya hu ıslandı be <gülüyor> Yaptığını onu beğendin mi kara gözüm ee, hiç beğenmedim onun için bir kova su daha döktüm <gülüyor> aman kara gözüm çocuklar çiçek gibidir fazla incitmeye gelmezler. Ee, Biliyorum Hacı Cavcam. Peki söyler misin Karagöz'üm neden çocuğun başına su döktün? <gülüyor> Çiçeği suladım yahu Hacı Cavcam. <gülüyor> Çok suladın Karagöz'üm kökü çürür sonra. Ama çürüzsün kerata bana yapmadığını bırakmadı yahu. Ama ben olsam onu bir güzel terbiye ederdim Karagöz'üm. Demek sen onu yola getiremedin. Kapıya kadar getirdim de yola getiremedim. Yani demek söz dinlemiyor. Söz dinlemiyor yahu, san dinliyor. <gülüyor> bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor yani. Birinden giriyor, ötekinden çıkıyor. Tünel açmışlar yahu. <gülüyor> yani ailede bir noksanlık var demek ki. Ee, evet ailede noksanlık var, babası bırakıp gitmiş. Demek anası bu çocuğa hiçbir şey vermemiş. Vermiş yahu, bir yatak, bir yorgan vermiş. <gülüyor> Aman kara gözüm. Ben terbiyeden söz ediyorum. Aa evet doğru hadi Cavcam vermemiş. E sen verseydin Karagözüm? E bende de az var yahu. Canım azmaz. Karagözüm ufacık bir çocuğa verecek kadar bulunurdu elbet. E eh, o kadarı bulunur tabi. E sen de verseydin. Verdim. Ne oldu? E, bu sefer bende terbiye kalmadı. Eyvah <gülüyor> Karagözüm <gülüyor> kötü bir şey söylemedin inşallah. Yok canım söylemedim hadi Cavcam. Peki ne yaptın? <gülüyor> terbiye mi geri aldım aman karagözüm hiç terbiye geri alınır mı Allah Allah niye alınmasın vermesini bilen almasını da bilir hadi canım. Kim o? Açalım kızım ben karagöz. Aa karagöz amca hoş geldin. Ee. Buyur içeri buyur. Sana bir kahve yapayım. <gülüyor> Sağ ol hanım kızım istemem. Sen bugün Üsküdar'a gitmeyecek misin? Gideceğim Kara amca. <gülüyor> İyi öyleyse çocuğu bana bırakalım kızım. Bugün hava güzel onu da götüreyim diyorum. Hem vapura binmiş olur. Aman yahu boşver vapuru şimdi. Ben onu eşeğe bindiririm eşeğe. <gülüyor> e olur Karagöz amca. Çocuk bindiği eşeği çok sevmiş. Hiç anırmıyormuş. E, çok anıracaktı ama. <gülüyor> Mahalleli utandığı için anırmadı yahu. Aman ne akıllı eşekmiş. Anne... Kim geldi? Gel bak evladım Karagöz amcan geldi. Seni ha. eşeğe bindirecekmiş. Çok iyi çok iyi işte geldim. <gülüyor> Hadi yürü bakalım evladım. Seni Hacivat Çelebi'ye götüreceğim. Kim o Hacivat Çelebi? Oo, fazla meraklanma yahu. Gidince görürsün. Ee, ben eşeğe binmeyecek miyim? Bineceksin evladım ama sonra. Sonra mı? Ne zaman Sonra. Ben insanlıktan çıkıp eşekliğe başladığım zaman. <gülüyor> eşekliğe ne zaman başlayacaksın? Acele etme. Evvela şu Hacivat'ın evine gidelim. Bakarsın bir eşek daha buluruz. <gülüyor> i̇şte geldik. Burası Hacivat Çelebi'nin evi. Hacivat bu mahallenin çelebisidir. Az çok tahsil görmüştür. Sakın bir terbiyesizlik yapıp Hacivat Çelebi'yi kındırayım deme. Önce elini öpersin sonra nasılsın Hacivat amca dersin. O da sana iyiyim evladım ya sen nasılsın der, sen de sağlığınıza duacıyım efendim dersin tamam mı? Tamam. <gülüyor> Ona göre yoksa eşeğe bindirmem ha. Kim o? <gülüyor> Aç hacima çelebi ben geldim yahu. Ooo kara gözüm hoş geldin. Buyur bakalım içeri. Buyuralım hacıcavcıg, Öp bakalım evladım. Epiyim hacıcavcıg. Allah Allah evladım hacıvat amca diyeceksin. E ne bileyim ben sen hacıcavcıg dedin ya. Çocuk doğru söyledi kara gözüm, büyükler ne derse çocuklar da onları takdir ederler. Kimlerdensin sen evladım? Nasılsın hacıvat amca? İyiyim de, kimlerden olduğunu sordum sana evladım. Sağlığınıza duacıyım efendim. Evladım. Yo, evladım yanlış yapıyordu yahu. Ben senin dediklerini yapıyorum. Asıl o yanlış yapıyor. Hayrola Karagöz'üm yanlış olan nedir? Ee, hadi İva Çelebi işte sana bahsettiğim çocuk bu. Sana karşı bir edepsizlik etmesin diye gelmeden önce konuşmaların sırasını öğretmiştim. Baba sırayı şaşırdı yahu. <gülüyor> sırayı ben şaşırmadım. Senin acı cav cav şaşırdı. Şimdi seni döverim ha. Aman Karagöz'üm çocuklara böyle sert davranma Biraz yumuşak ol. Söyle bakalım evladım senin adın nedir? Söylemem on para verirsen söylerim. Ne? Adı ne bu çocuğun Karagözüm? Söylemem on para verirsen söylerim. Yahu Karagözüm isim parayla söylenir mi hiç? Vallahi Hacıvat Çelebi ya para verip söyleteceksin ya sopa vurup söyleteceksin. Ya. Aa <gülüyor> öyle şey olur mu canım? Bak evladım insanlar birbirlerine isimleriyle hitap ederler. Bu amcanın adı Karagöz, benim adım da Hacıvat. Biliyorum. Peki öyleyse senin adın ne? Söylemem, on para verirsen söylerim. <gülüyor> Canım ben sana on para verirsen söylerim diyor muyum? Bak kendi adımı söylüyorum. Ben bildiğim şeye para vermem ki. Hayırdır inşallah. Canım bunun bir tarafında bozukluk var. <gülüyor> evet Peki bana da öyle Peki evladım <gülüyor> al bakalım sana on para. Söyle bakalım senin adın ne? Benim adım Hımm. -hı. Allah Allah, yahu biz bu isme çok para verdik, bu isim on para ekmez. Çocuk para istemekte haklıymış yahu, bu isim her yerde bulunmaz be. Ee, bak evladım, şey. terbiyesiz çocukları hiç kimse sevmez. Biliyorum. Terbiyesiz çocukları Allah da sevmez, bunu da biliyor muydun? Hayır, bunu kimse söylemedi. Ya... Büyüklerini sayanı, küçüklerini seveni Allah da sever. Bunu da kimse söylemedi. Saygısız çocuklar hem bu dünyada mutlu olamazlar hem öbür dünyada mutlu olamazlar. Peki evladım ham ham bunu da biliyor muydun? Hayır bilmiyordum. İnsanları sevmeyenler bu dünyada yapayalnız kalırlar. Ben de yapayalnızım Hacıvat amca. Annem bile beni yapayalnız bırakıp gidiyor. Sen şimdi uslu bir çocuk olduğuna göre artık bundan sonra bizimle arkadaşlık yapabilirsin. Seninle beraber söyler, beraber güleriz tamam mı? Tamam Hacıvat amca al on paranı. Ooo on para senin olsun. Bir daha ismini soran olursa sakın on para verirsen söylerim deme. Tamam mı hım hım anlaştık mı? Tamam Hacıvat amca beş paraya indirdim. Aha, aha, aha, olur mu yavrum? Şaka yaptım aciba tamce şaka. <gülüyor> Aferin hum hum. Bazen şakacı olmak lazımdır. Hadi bakalım. Artık eve gidelim. Anne bizi merak eder. Terbiyeli çocuklar annelerini meraklandırmazlar, değil mi? <gülüyor> tamam Kara Göz amca gidelim. <gülüyor> Kara Göz amca bak temel kaptan geliyor. Kara Göz baba, nalan çakıldı Ayıp temel kaptan. Büyüklere böyle söylenmez. Uy bunu sen mi dedin uşak? Tabi ben dedim. Hem benim adım uşak değil. Hım hım. Ben sorma da sen söyledin. On para vermem. İsim parayla söylenir mi? Çok ayıp. Bunu da sen mi dedin? Tabi ben dedim. Yaramaz çocukları kimse sevmez. Allah Oy, da sevmez. Uyy benim diyeceklerim hep bu dedi. <gülüyor> Artık bu hım hım iyi bir çocuk oldu temel kaptan. Şaşırma ya. <gülüyor> Kendine kadar iyi olsa da bu hım hım ismi sarmadı ba. Bu isim bunun başına çok iş çıkarır. <gülüyor> Doğru şu hum, hum ismini değiştirsek iyi olacak <gülüyor> He daha bu ismi değiştir İyi değiştirelim benim ismim temel olsun Uyy olmaz temel benim ismimdur e, Benimki de temel olsun bu ismi çok sevdim Bu isim senin üzerine yakışık almaz Bana ne benim ismim temel olsun Olmaz daha sen hiç temele misin Bana ne benim ismim temel olsun işte Olsun yahu <gülüyor> Bunlar ne çıkar Çocuk kalbini kırma Olur mu kara göz buba Him, him isminin nesi var gül gibi isim Soylamasında da bir kibarlık vardır Him him, him him. Onu değiştirme kimin aklına geldi. İsimler insanlara bir kere verilir. Bu isimler herkes tarafından bilinir. İsmini değiştirirsen gargaşarlık olur. Herkes seni eski isminle çağırır. Ne demişler? Yiğit namınla anılır. <gülüyor> Kızma yahu çocuğun iki ismi olsun. Hım hım Temel. İsmimi iyice batırdın. Ben sana 10 para vereyim de benim isme dokunma. Şaka söyledim Temel kaptan. Ben kendi ismimi çok seviyorum. Uyy ben de senin ismini seviyorum da ne güzel söylemesi vardır. Hım hım. İnsanı yormadan dudaklarının arasından mirilti gibi çıkay. Him him. Him him. Bu isim sende kalsın seni çağıranları yormaz. <gülüyor> İnsanlar ne kadar çabuk fikir değiştiriyorlar yahu. Hem mahkeme masrafı git gel. İsim değiştirmek zor iştur da. Aslında anne baba ismi vermeden düşünmesi lazım. İşte burasını doğru söyledin tebel kaptan. <gülüyor> elbette. Ben de ki senin ana baban çok düşünmüş. <gülüyor> Tabii elbette. Altı ay düşünmüşler. Sonunda bağ sağlam bir isim bulmuşlar. Ya bu himhiminkini nasıl bulmuşlar? Ben doğduğum zaman dedem ölmek üzereymiş. İsmini ne koyalım diye sormuşlar. O da zorla hım hım demiş. Uuu iyi ki daha fea bir şey dememiş. Tamam tamam. <gülüyor> Herkesin ismi kendine kalsın. Hadi evladım yürü biz gidelim. <gülüyor> eyvah eyvah eyvah Karagöz amca bak tuzsuz deli Bekir geliyor <gülüyor> Aman evladım bu sefer bulaşma sakın Merhaba velet bakıyorum eşekten inmişsin Ayıp tuzsuz amca koskoca adama eşek denir mi? Eşeğe bindin gezdin keyfin yerine geldi şimdi senin eşek adam oldu öyle mi? Çok ayıp tuzsuz amca hadi ben çocuğum öyle konuştum Ya sen koskoca adamsın hem de bu mahalle senden sorulur Baba sen bu çocuğu eşeğe bindire bindire akıllandırmışsın ha? <gülüyor> Evladım tutsuz. eğer sen de akıllanacaksan gel seni de bindireyim yahu. Aman baba bizim yaşlılara karşı hürmetimiz vardır. Her ne kadar serseri olduysak da hürmette kusur etmeyiz. Ver bakayım elini baba. Eyvah elime istiyor. Ne yapacaksın yahu? Öpeyim baba. Biz büyüklerimizin elini öperiz. <gülüyor> <gülüyor> Tutsuz burası öpmek evladım Buna öpmek değil yalamak derler yahu Allah Allah Herif elimi tüklük içinde bıraktı yahu Tutsuz amca sen şimdi benim ismimi merak ediyorsundur Ben mi? Yok canım Bunu da nereden çıkardın velet Benim adım Hem Hem Hay Allah Söylemeseydin ya. Benim on para verecek halim yok Olsun borcun alır Borç mu? Böyle borç olur mu ya? Şaka söyledim tuzsuz anca şaka. Böyle şaka olur mu be? Birdenbire beni borçlu hale düşürdün. <gülüyor> hadi bakalım hıf evladım. Buna da söyleyeceğini söyledin. Artık gidelim. Ben de eve gidip biraz uzanayım bari. Duyan olur da bir hıhıma yenildi derler. İtme! Evet İtme evet hadi güle güle uğurlar ola. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte işte ağa geliyor Selamun aleyküm bayram efendi Ooo merhaba yahu eşek efendi Hala eşeklığın devam eder midir? <gülüyor> yok yok çok şükür bitti yahu Ben artık uslandım bayrama. ağa Deme be yahu Görürsün işte yaramazlıkta kötü bir şeydir Koca adamı eşek edersin Eğer ismimi merak ediyorsan söyleyeyim Parasız Süre be yahu. bedava sirke baldan tatlıdır demişler Benim adım hım hım Hım, hım mı? E seninki sirkadan da ekşiymiş be ya. <gülüyor> Sen benim ismimi beğenmesin. Senin ismin çok mu güzeldir? Ee, hadi bakalım bayrama. Sen yoluna, biz yolumuza. Çocuğun annesini bekletmeyelim daha fazla. Bekletmeyelim be ya. Bu söylediklerimizin hepsi şaka içindi. Ee, e söyleyelim, gülelim. Bizi dinleyenler hem eğlansın... ...hem de akıl alsın. E doğru dersin. <gülüyor> Eh, Hacı hu, Evde misin Hacı Cavcam? Allah Allah sağır mıdır bu adam yahu? Gırtlağım patladı duymuyor. Hacı Cavcam evde misin yahu? Hayır ola Karagözüm! Kime bağırıyorsun? Allah Allah kime olacak? Sağır Sultan'a bağırıyorum! Hay Allah! Uyuyordum Karagözüm! Rüyamda bir ses duydum uyandım. Bir de baktım sen bağırıyorsun. İyi yahu rüyanın içine kadar bağırabildim demek. Gülün bu saatinde uyku olur mu Hacı Cavcav? Üzerine afiyet Karagöz'üm. Yemeği biraz fazla kaçırmışım da. Ee, i̇yi etmedin Hacı cam cam. Şu fakir dostluk Karagöz açlıktan ölürken sen karnı tokluktan patlamış olarak nasıl uyursun yahu? Aman Karagöz'üm öyle söyleme. Neyse ver. Şimdi sen aşağı inecek misin yoksa ben yukarı mı çıkayım? E, e, dur dur ben aşağı ineyim. Ben biraz yürürüm, yediklerimi hazmederim. Madem <gülüyor> hazmedip eritecektin de niye o kadar çok gidin be adam? <gülüyor> Ho hoş geldin Kara Gözüm, maşallah bugün keyfin yerinde, yüzün gülüyor, neşen yerinde, yüzünde güller açıyor. Senin yüzünde ferah değil, hadi cancağım, ama gülleri dökülmüş dikeleri kalmış gibi ya. <gülüyor> Aman Kara Gözüm, ben sana etifat olsun diye söyledim, sen anlamadın galiba. <gülüyor> Ben anlamadım hadi cavcav sen bir daha anlat bana. Keyfin yerinde diyorum kısacası karagözüm. Ee, doğru doğru keyfim yerinde ama bakıyorum senin keyfin de yerinde. Ha ha nasıl anladın karagözüm? Oo anlamayacak ne var hadi cavcav de beri kuyruğunu sallayıp duruyorsun ya. Aman karagözüm arkadaşa kuyruk takmak olur mu? Ee, olmaz değil mi hadi cavcav kuyruk tut kalır da bak kerata. Bırak şu kuyruğu karagözüm. Kuyruğu bırak da yakala böylesi daha sağlam olur yahu Aman Karagöz'ün boynuzu da bırak Yapma yapma hadi Hocam boynuzu da bıraktık mı etrafa saldırır yahu bari bir ip getir Yahu bırak şu ipi gözüm ortada inek falan yok ki Eyvah hadi Hocam ne yaptın ineyi yahu nereye gitti inek Kara gözüm ineyi nereden çıkardın? Ahırdan çıkardım biraz otması dedim. <gülüyor> Yahu şimdi ahırdan söz eden oldu mu sana? Ama inek dedin ya. Ben inek demedim ki. Ne demedin ama boynuz dedin ya. Kara gözüm ben boynuz da demedim. E, boynuz demedin ama kuyruk diyece ben Meseleyi hemen anladım ya. <gülüyor> Yahu kuyruğu ben söylemedim kara gözüm bunları nereden çıkartıyorsun? Amma yaptın Hatice burada iki kişi deminden beri konuşuyoruz da sen hiçbir şey söylemedin hepsini ben mi söyledim yani yahu? Yahu <gülüyor> Karagöz'üm bana hep kendi söylediklerini tekrarlattın öyle değil mi? Ee, Allah Allah gene kabaat benim oldu yahu, halbuki ne kadar sevinçle gelmiştim yanına. Tamam <gülüyor> tamam özür dilerim Karagöz'üm özür dilerim. Ee, acaba ne yapayım de senin gönlünü alayım? ile yakala Hatice abicam. Canım. Ama inek yok ki ortalıkta kara gözüm <gülüyor> Şaka şaka hadi cav cav Biraz eğlenelim dedik <gülüyor> Bu sabah benim kıza gittim Hani dede oldum demiştim ya. Ha evet Karagözüm hatırladım. <gülüyor> Sen de kız mı oğlan mı diye sor demiştin ya. De dedim Karagözüm ama ha kız ha oğlan hiç fark etmez. Sıhhatli mi? Ela ya düzgün mü? Bütün organları yerli yerinde mi? Sen ona bak. Yok el yer değiştirmiş hadi Ay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçme Karagözüm. Hayırlısı neyse o olsun. Heh, tamam işte hayırlısı oldu. Ama Karagözüm çocuğun hayırlı olup olmadığı büyüyünce anlaşılır. Eee söyle bakalım, kız mı, oğlan mı? <gülüyor> Sen bil bakalım Hacı Cavcav, kız mı, oğlan <gülüyor> ee, mı? <gülüyor> ne bileyim yahu, ee, olsa olsa şeydir, ne bileyim bana böyle sorarsan ben kafadan atarım. Otur, tamam at kafadan iki tahmin hakkı var bilemezsen bana bir yemek ısmarlayacaksın ha <gülüyor> gözüm bunu iki tahmin de bilemeyecek ne var sen yemeği şimdiden kaybetmişe benziyorsun <gülüyor> Birinci tahmini söylüyorum kız <gülüyor> Bilemedin ikinci tahmininde dikkat et <gülüyor> Bunu çocuklar bilebilir yahu o zaman oğlan <gülüyor> bilemedin hadi cancağım ısparla bakalım yemekleri olur mu Yahu ya kızdım ya oğlandır? <gülüyor> biri kız biri oğlan hadi cancağım eğer ikizmiş ikiz <gülüyor> <Ay. gülüyor> ah kara gözüm ah yine beni aldattın yemeği sen kazandın <gülüyor> aferin sana. Ee, böylece bizler de söyledik güldük Dostlar kusurlarımızı bağışlasınlar <gülüyor> Yıktın perdeyi eyledin bir an Varayım sahibine haber edeyim her an ee, <gülüyor> Her ne kadar sürçülü ithal ettikse affıla Bizi dilleyenler mutluluk bula <gülüyor> Hadi hoşçakalın yahu <gülüyor>